gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan me sunan uygar özesmi Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 88 gün kaldı. İki farklı çalışma, gezegenimizin insanın mevcut ekonomik örgütlenme biçimini ve yerküreyi sömürme seviyesine kaldırmadığını bir kez daha ortaya koydu. İnsanların uyanması ve harekete geçmesi için daha ne kadar ve kaç kez ortaya konması gerektiğini doğrusu merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurulu NOAA'nın geliştirdiği bir bilgisayar modeline göre Ciddi kasırgaların sayısında ve gücünde artış yaşanacak. Model 2050'ye kadar sera gazı salımlarında azaltım gerçekleşmezse ne olacağını hesaplamak için geliştirildi. Buna göre 2050'de küresel ortalama sıcaklık yaklaşık 4.5 derece daha fazla olacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğusuyla Bahamalar kasırgalardan çok etkilenecek. Çalışmaya göre bu artışın asıl nedeni ısınan deniz yüzeyi sıcaklıkları. Ve değişen rüzgar döngüleri. Bu değişimler tüm dünyada en güçlü yani 5 seviyesindeki kasırgaların sayısını tam 2 katına çıkarabilir. Araştırmayı gerçekleştiren NOAA'da çalışan meteorolojist Morris Bender bu kadar artışı kendilerinin de tahmin etmediklerini açıkladı. Peki bu konuda bugün siz ne yapacaksınız? Evinize sera gazı salarak arabalarla gidip, konvansiyonel tarımdan ve et endüstrisinden gelen gıdalarla beslenmeyi sürdürüp, küresel ısınma konusunda hiçbir şey yapmayan bu hükümeti savunmaya devam edeceksiniz? Yeni Ekonomiler Vakfı, NEF'in araştırması ise, şu anki ekonomik büyüme hızıyla devam edersek, ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmamızın imkansız olduğunu ortaya koydu. NEF, bu nedenle ekonominin artık çevresel koşullara uygun olması gerektiğini söyledi. Rapora göre, Büyüme hızının %3'e düşebilmesi için küresel ekonominin karbon yoğunluğunun 2050'ye kadar 2002 seviyesinin %95 altına düşmesi gerekiyor. Bu da yıllık %6,5'luk bir azaltım anlamına geliyor. Ekonomik kriz yüzünden hepimiz karalar bağlamamış mıydık? Mevcut ekonomik örgütlenme biçimini sorgulamak ve değiştirmek üzere hanginiz yarın işe gittiğinde bir şey yapacak? Zamanımızın hızla azaldığı son derece açık buna rağmen Avustralya... Dünya liderleri iklim değişikliğine karşı harekete geçene dek sere gazı salım azaltım hedeflerini %5'in üzerine çıkarmayacağını açıkladı. Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Penny Wong daha ciddi azaltım hedeflerini ancak Çin ve Hindistan'ın bu konuda istekli davranması halinde düşüneceklerini açıkladı. Avustralya'da kişi başına sere gazı salımı 20 ton yani iklim değişikliğini hızlandıran ülkelerin başında geliyor. Bencil hükümetlerin önünde kim duracak? Bu gidişatın önüne geçecek hangi küresel çevre örgütüne? destek oluyorsunuz. Bu arada Japonya'da 2020'ye dek sera gazı salımlarını %25'ten daha fazla azaltmayacağını açıkladı. Yine de %25'i 1990 yılı seviyesine göre kararlaştırmış olması iyi bir karar gibi görünüyor. Japonya Çevre Bakanı Saki Hito Ozawa kendileri ne yaparsa yapsınlar Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in kararlarının gezegenin geleceğini belirleyeceğini söyledi. Bilim insanları gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını en az %25 ila 40 oranında azaltmaları gerektiğini söylüyor. Gelişmiş ülkeleri buna zorlayacak hangi gelişmekte olan ülke vatandaşısınız? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? İtalyan La Stampa gazetesindeki habere göre, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO, küresel ısınmaya karşı mücadelede çayır ve meraların çok önemli olduğunu belirtti. FAO raporunda çayır ve meraların iklim değişikliğine uyum sürecindeki rolleri sayesinde yaklaşık 1 milyar kişinin ...hayatını kurtarabileceğini de belirtti. Çünkü bu alanlardaki otlar... ...havadaki karbondioksit'i emebiliyor. Tıpkı ormanlar gibi... ...tüm dünyada çayır ve meralar... ...3.4 milyar hektarlık bir alanı kaplıyor. Yani yeryüzünün buzular hariç... ...yaklaşık %30'unu... ...meralar ve otlaklar oluşturuyor. Eğer et ve süt kullanımı konusunda... ...tüm dünya daha dikkatli olabilirse çayır ve meralardan karbon depolayan alanlar olarak yararlanmak mümkün olabilir. Peki siz yarın aşırı otlatma nedeniyle yok olan meralardan gelen peynirle mi sabah kahvaltınızı yapacaksınız? Doğa Derneği, Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin yok olmasına neden olacak Ilısı Baraj Projesi'ne kredi vermesi söz konusu olan Akbank ve Garanti Bankası'na karşı ülke çapında bir kampanya başlattı. Ayrıca Garanti Bankası Genel Müdürlüğü önünde bir Hasankeyf protestosu gerçekleştirdi. Doğa Derneği'nin protesto için hazırlamış olduğu pankartta derneğin maskotu Kaplumbağa Rafet tahtaya yazmış olduğu sınav sorusunda Garanti Bankası Hasankeyf'i yok edecek krediyi verir mi diye sordu. Doğa Derneği geçtiğimiz haftalarda Garanti Bankası'nın üst düzey yetkilileriyle görüşerek Hasankeyf'in önemini anlatmıştı. Ayrıca bankanın projeden çekilmesini talep etmişti. Doğa için garanti diyerek çevreci bonus kartıyla doğaya olan duyarlılığını öne çıkaran Garanti Bankası'nın bu sınavda yapacağı tercih Hasankeyf ve Türkiye doğasının geleceği için belirleyici olacak. Doğa Derneği herkesi UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin tamamını karşılayan Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin dünya mirası alanı ilan edilmesine destek vermeye çağırıyor. Peki yarın siz paranızı Garanti Bankası'na mı yatıracaksınız? Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor nukleer.greenpeace.org internet sitesinde radyoaktivist olmak için son 88. gününüz. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi